Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Alet programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet, lalegül adresine gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı bu adesten bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin cümlemize inşallah. İlk sorumuz, e, hocam ben Şafi'yim. Seferde namazlarımı cem ediyorum. Geçen de başımıza şöyle bir olay geldi. Seferden dönerken yolda akşam ezanı okundu. Namaz kılmak için durduk. Ben yatsıyla beraber kılalım dedim. Benim gibi şafi olan bir diğer arkadaşım yatsı vaktinde İstanbul'da olacağız dedi. Cem etmemiz doğru olur mu? Bu konuda yardımcı olur musunuz? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, daha önceki programlarda da defalarca işlediğimiz bir mesele. Ancak tabi burada biraz daha detay sorulmuş, teferruat sorulmuş. Ee, şöyle ki namazların cem edilmesi. Ki bu cem öğle ve ikindi namazının gerek öğle vaktinde ve gerekse ikindi vaktinde cem edilmesi. Birincisine cemi takdim. İkincisine ise cem-i tehir denir. Hı hı. Akşam namazıyla yatsı namazını da keza akşam namazında veya yatsı namazında cem edilmesi bunlara daha keza cem-i takdim ve cem-i tehir denir. E, bu cem olayı Hanefi mezhebinde sadece hacılar için, hacca gidenler, Arafat'ta e, Cemi takdim, yani öğle ve ikindi öğle namazlarında kılması, hı hı. E, Müzdelife'de ise akşam ve yatsı namazını yatsı vaktinde kılması şeklindedir. Bunun haricinde Hanefi mezhebine göre cem yoktur. Hı. Ancak e, Şafi mezhebinde ise e, seferde olan bir kimse, sefer durumundayken de cem etme ruhsatı e, bu kişilere tanınmıştır. E, İmam Şafi'nin iştihadı bu yöndedir. E, Tabi bunun da belli başlı şartları vardır. Burada kardeşimiz şunu soruyor, e, akşam namazında seferdeyiz diyor, evet. e, memleketimize, evimize dönüyoruz, e, normalde cem etme hakkımız vardır. Yani akşam namazını kılarken yasayı da kılabiliriz. Ama burada şöyle bir işgali var. Yatsı saatinde biz memleketimizde olacağız. Yani evet. yatsı namazının vakti girdiğinde veya en azından bu vakit çıkmadan e, biz mukim olmuş olacağımızdan dolayı seferlik ruhsatından istifade etmeme durumu olabilir mi? Soru evet. bu yöndedir. Evet. Bu noktada şafi kitaplarımıza baktığımızda e, görmekteyiz ki bu konuyu ele almışlar tercih edilen e, görüşe göre yani ihtiyaçsa dediğinde yapılmaması söylenen bir durum ama bununla beraber, yani evleviyet açısından yapılmaması ama bununla beraber kişinin haleti e, durumunda yani şu andaki durumunda madem ki bu kişi misafirdir sefiri ahkamı bu kişiye cari olacaktır. E, bu sebeple akşam namazının vaktinde henüz daha vakti girmemiş yassı namazında cem etmesi sahittir. Her ne kadar yassı vaktinde memleketine gitmiş olsa bile yani gidecek olsa bile ama bu durumda evla olanın böyle yapmaması şeklinde söylenmiştir yine Şafii kaynaklarında. Madem ki yatsı namazında seferde olmayacaksın, memleketinde olacaksın, o zaman sadece vaktin namazını kıl. Yani akşamı kıl, evine gittiğin zaman da da namazını kılarsın. Hı. Ama bununla beraber cem etmesi sahi midir? El cevap sahiptir. Sadece evleviyet açısından cem etmemesi tavsiye edilecektir. Evet. Bunun başka bir detaydı bu konuda Peki şöyle bir mi? şey olabilir mi hocam? Mesela yine seferdeyiz, yoldayız, İstanbul'a doğru geliyoruz. Mesela burada e, ikamet ettiğimiz yer burası. Evet. Yatsı ezanı okundu mesela yoldayken, seferi durumdayız. E, seferi durumda mı kılmak daha evladır yoksa e, evimize vardığımız zaman... Mukim yani normal meseleyi Şafi veya Hanefi Mesih'e ayrımı sizin kişinin vakit içinde mukim olma durumu varken evet. o vakit içinde sefer halindeyken kılması hı hı. doğru mudur değil midir ki burada şöyle de denilebilir vaktin evvelinde kılınması her zaman için evladır. Hı hı. Dolayısıyla kişinin şu andaki konum itibariyle misafir ise o namazı seferi hı hı. olarak kılacaktır. Hı hı. Yani ben nasıl olsa vakit çıkmadan memleketime gideceğim dese dahi böyle hı hı olması onun sefer ruhsatından istifade etmesine mani olmayacak. Evet. Dolayısıyla bulunduğu yerde namazını kılması ve seferi e, bu ruhsattan istifade etmesinde de e, bir problem oluşmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, hocam biriyle kavga yaptım. Sonradan çok pişman oldum ve o kişiden helallik aldım. Ancak kavga sırasında aldığı darbeden dolayı bir dişi kırıldı. Dişin diyeti olduğunu söylediler. Gerçi o kişi bunu talep etmiyor ama ben yine de vermek istiyorum. Ne yapmam lazım, ne kadar vermem gerekir? Evet. Ee, İslam hukukunda kişinin yapmış olduğu cinayetlere mukabil belli bir bedeller vardır. İşte bunlar e, komple bir insanın e, telaf edilmesi durumunda. Tabii kasıtsız olarak e, tam bir diyet. E, eğer bir uzvun işlevini yitirilmesi, yani sonuç olarak yaptığınız o eylemde o uzuv işlemini yitirmişse veya tamamen yok olmuşsa, işte uzuv diyeti erç diye tabir ediliyor. Bu noktada bazı e, tafsilat vardır. Sual eden kardeşimiz dişten bahsediyor. Yani e, yapmaması gereken bir durum ama yapmış ve kavga yapmış ve bu kavga da karşı tarafın dişine zarar vermiş. Dişinin kırılmasına sebebiyet vermiştir. E, kitaplarımıza baktığımızda bir dişin diyeti olarak 50 miskalden bahsediliyor eğer altından verilecek olursa. Deveden verilecek olursa da 5 deve olarak ifade ediliyor. Tabi burada bir parantez açmak isterim. Bir diyet, kamil bir diyet deveden 200 deve altından ise takribi olarak 4 kilo altına tekabül eder. Peki bunu dişe endekslediğimiz zamanda da diş diyeti ise kitaplarımızda ifade edildiği üzerine 5 deve veya işte 50 miskal. 50 miskalın şu andaki altından karşılığı ise Hı. takrib olarak 200 veya 220 gram altın yapar. Yani bu civarda belki biraz yukarı veya birazcık aşağı olabilir. Hı. Tam net olarak bu şekilde ifade edilir. Yani net şudur demiyorum ama 200 veya 220 gram şeklindedir. Dolayısıyla bu kardeşimiz de bunu ödemesi gerekiyor. O e, kendisine tecavüz edilen kişiye, yani dişi kırılan kişiye. Kişi, yani. Onun hakkıdır bu. Ama o kardeşimiz, yani karşı taraftaki bundan feragat et, etme hakkına da sahiptir. Yani ben bunu talep etmiyorum e, diyebilir. Hı -hı. Çünkü o şeri şerif o hakkı ona vermiştir. Yani hak sahibi hakkından vazgeçmesi de doğal bir haktır, Hı -hı. doğal bir durumdur. E, ama tabii bunu bir herhangi bir baskı altında yapmamalıdır. Dolayısıyla burada karşı tarafın böyle bir talebi varsa bu, bu diyeti ödemelik, ödemek zorundadır. Ama böyle bir talebi yoksa e, diyeti ödemek zorunda değildir. Artık kendi aralarında anlaşılacağı bir noktadır bu. Evet hocam. Dikkat etmek lazım biriyle tartıştığımız zaman veya böyle bir şey oluşursa yani bir de şöyle bakmamız lazım. Nefsani davranmayacağız. Yani evet. Mevla Tahallih hazretleri bizlere akıl vermiş. His ile duygu ile hareket edip de o hissimizi aklın ötesine geçirdiğimiz zaman bu bize hem dünyevi olarak zarar getirir ki bu diyet meselelerinde olduğu gibi hem de meselenin uhrevi tarafı da vardır. Yani karşı tarafa belki zulmani bir durumda bulunmuş olursun. Çünkü bu Allah ile yani Allah rızası için yapılan bir eylem değil, nefsani bir eylemdir. Bundan dolayı kişi elbette ve vebalede girecektir. Evet. O yüzden ne olursa olsun e, hissi davranmamak gerekir, akli davranmak gerekir. Yapacağım bu eylemi Allah için mi yapıyorsun yoksa nefis için mi yapıyorsun? Bunun tartışmasını yani bunun muvazemesini güzel bir şekilde kişi kurduğu <gülüyor> zaman da Allah'ın izniyle hata düşmesi de daha az olacaktır. İnşallah hocam. Bir başka sorumuz da e, bazı konular hakkında bir mezhepte haram denirken başka bir mezhepte mübah veya mekruh deniyor. Bu nasıl olabiliyor? Haram olan şeye Mübah demek insanı kafir etmez mi? Bunu mezhep imamları arasında görebiliyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız diye sormuşlar. Aslında buna benzer suallere cevap vermiştik. Hmm. Yani mezheplerin e, tarihsel yapısı veya mezhep e, olgusu ne demektir? Hmm. Ne anlam ifade eder ki bunları detaylı bir şekilde ifade etmiştik. Tekrardan o konulara girmek istemiyorum. Ama meseleyi şöyle bir özetleyerek yani soruyla alakalı hakikaten A mezhebi bu konuda haram derken B mezhebi bu konuda nasıl mubah diyebiliyor? Yani haramlılık kavramını nasıl algılamalıyız? Şimdi bir hüküm vardır bir de o hükmü e, gerektiren e, delil vardır. Hı hı. E, delinin konumuna göre hükümde de farklılıklar oluşabilir. Yani delil kuvvetli ise verilecek olan hüküm kuvvetli olur. Ama delil zayıf bir delil ise o hüküm şüphesiz zayıf olacaktır. Hı hı. E, buna göre e, fıkhın, e, fıkha baktığımız zaman delil için iki konum vardır. Bir o delilin vurudu yani bize gelişi geldiği nokta bir de o delilin o hükme delaleti e, yani birine vurut, bir diğerine de delalet denir. Hı hı. Bu iki noktada katiyet söz konusu ise yani vurudunda da katiyet var kesinlik var hı hı. E, o hükme delaleti de kesindir. Şimdi vurut derken bize gelişi bu Kur'an ayetiyle olabilir ki bu katidir evet. veya meşhur veya mütevatir sünnet ile olabilir ki bu da katidir evet. veya icma ile olabilir bu da katidir. Ee, bu dediğimiz gibi vurut itibariyle. Peki bir de o vurudun o hükme delaleti yani o deliğinin o hükme delaleti onu ne derece ifade ediyor? Bu da aynı şekilde kesin olabilir, zanni olabilir. Evet. Eğer vurudu ve delaleti kat ise onun ifade edeceği hüküm eğer müsbet tarafta ise yani yapılmasına tahlik ediyorsa farz, yapılmamasına tahlik ediyorsa haram olacaktır ve şüphesiz inkarı da küfrü gerektirir. Ancak vurut ve delaletinde bir tanesinde katiyet yoksa zanniyet varsa o durumda onun ifade edeceği hüküm eğer emir ise buna farz denmez dense dahi bu farz-ı hmm. veya hanefilerin ifade ettiği işte vacip şekliyle ifade edilebilir. E, keza eğer menfi taraftansa yapılmaması durumu e, yani nehi varsa orada e, bu da haram ifadesi kullansa da bu iştihadi bir haramdır. E, diğer bir ifadeyle tahrimi mekruttur. Bunu birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii kitaplarımızda e, bunlar e, belki yani ehline hitap ettiği için ayırt edilmemiş olabilir. Yani farz tabiri kullanılmıştır ama onu bilen, onu okuyan, e, o ilimle iştigal eden kimse o farzın iştihadi bir farz mı, hmm. kati bir farz mı olduğunu anlar. Evet. Keza bu haram ifadesi kullanılmışsa o haramın kati bir haram mı yoksa iştihadi bir haram olduğunu da anlayacaktır. Buna birkaç e, misal vermek isterim, örnek vermek isterim. Evet, evet. E, daha önceden de söylediğimiz meseleler aslında bunlar. Şimdi e, biliyorsunuz abdestin farzları vardır. Bu farzlardan bir tanesi de başın mesedilmesidir. Üç uzvun yıkanılması, bir uzvun mesedilmesi, Bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani evet. bu ayet, yani bunun delili, abdestin işte üç uzvun yıkanması, bir uzvun mesedilmesi bir hüküm, bunun farz olmaklılığının delili nastır, ayettir. Evet. Ve bu evet. ayetin vurudu kati ki ayettir zaten, evet. bir de bu hükme delaleti de katidir. Dolayısıyla bunun inkar Allah muhafızı insanı küfür dairesine sokar. Ancak mes meselesine baktığımız zaman başın ne kadar bir bölümünün mesh ifade edilmemiştir. Dolayısıyla başın ne kadar bir bölümünün mesh konusunu hadis-i şeriflerle, e, fukaha bakmış ve ayeti kerimenin neye delalet edeceği yani <gülüyor> başlarınızı mes edin hmm. mes demek ıslak olan bir eli ki abdest babında e, oraya temas ettirmektir. İşte biri demiştir ki e, bu temas neyle olacaktır? Mes aleti ile olacaktır. Hmm. O zaman elin tamamının oraya temas edilmesi o da işte başın dörtte birine tekabül eder. Hmm. En azı bu kadar olmalıdır. Bir diğer fakih demiştir ki mes işte oraya bir şekilde ıslaklığın temas ettirilmesidir. E, bu da bir parçayla dahi olabilir. Dolayısıyla o kadarlık yeterli olur demiştir. Bir diğeri demiştir ki burada kemaldir. Yani mutlak olarak tamamının mesedilmesi gerekir. Çünkü başın e, tamamı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu bir delaletle alakalı ki ve delalette katiyet yoktur. Yani her bir e, müştehit imamımızın yorumu şeklinde bunu farklı anlama imkanları vardır. Ki bu noktada gelen hadis-i şeriflere baktığımız zaman işte Hanefi mezhebinin delili Efendimiz aleyhissalatu vesselam eten nebiyyü aleyhissalatu vesselam subatete kavmin fe bâle ve tavadza'a ve messehe ala nasiyetihî e, nasiyesi üzerine mes vermiştir abdestini bozduktan sonra. E, tamam bu hadis-i şerifin nasih-i delaleti yani başının dörtte bir miktarına delaleti katidir ama hadis-i şerif haberi vahiddir. Hmm. Yani vurudu zannidir. E, bu noktada işte tartışma çıkmış. Yani farzdır ama farz olan miktar ne kadardır? Hanefi mezhebine göre dörtte birdir. Hmm. Ama bu dörtte birinin farzı ifadesi, işte hadi farzdır ifadesi içtihadi farzdır. Dolayısıyla biri kalkıp da başın dörtte birini mesetmek farz değildir derse bu insanın biz küfre girdi diyemeyiz. Hı -hı. Ee, öyle olsaydı İmam Şafii küfre nispet etmek evet. gerekirdi ki haşa böyle bir şey yoktur. Ama başın mesh farz değildir derse bu kat'i bir delille sabit olan ayete muhalefet olacağı için bu insan küfre girecektir. Hı -hı. Bunu evet. ayırt etmemiz gerekir. Bir de şunu da ifade edelim, vacip ile farz-ı iştihadi arasında nasıl bir fark vardır? Yani bazı noktalarda işte bu farzdır, yani iştihadi bir farzdır, ötekine de vaciptir kavramı kullanılıyor. Aslında bu ikisi hüküm olarak aynıdır, sonuçta aynı şeydir. Yani delilindeki bir zandan dolayı kat'i farz mertebesine çıkamamış, iştihadi farz veya vacip tabiri kullanılmıştır. Evet. Yassı namazı farzdır, bitir namazı vaciptir gibi. Bu noktada Hanefi kitaplarına baktığımız zaman şöyle bir ayırımdan bahsediyorlar. Bir farzın ikmaline yönelikse, bir farzın e, tamamlanmasına yönelik bir hükümse o. Buna farz-ı kavramını kullanıyorlar. İşte başın mesedilmesi farzdır. Ne kadar olacağını beyan eden e, bu naslarda, da o zaman buradaki bu miktar da farz-ı Çünkü farzın ile alakalıdır. Evet. Ama eğer bu ibadet müstakil bir ibadetse... Yani herhangi bir farzın ikmaline yönelik değilse ise, burada vacip kavramı kullanıyorlar. Vitir namazı müstakil bir ibadettir. Evet. İşte Kurban Bayramı'nda kurban kesmek müstakil bir ibadettir. Bayram sabahı bayram namazı kılmak müstakil bir ibadettir. Bu sebeple işte kurban vaciptir. Bayram namazı vaciptir veya vitir namazı vacip bir namaz şeklinde hmm. e, ifade edilmiş. Yani bu da aslında farz-ı ama sadece kavram olarak yani ifade evet. olarak birine farz-ı birine vacip tabiri kullanılmıştır. Dolayısıyla mezhepler arasında ihtilaf edilen konulardaki yani birinin farz birine farz değildir dendiği zaman bilmeliyiz ki oradaki farz iştihadi bir farzdır. Hmm. Veya oradaki haram tabiri tahrimi kerahat yani iştihadi bir e, haram ifadesi edilmiştir. Bu manadaki farklı yorumların oluşması da mümkündür. E, tabii bu ihtilaf da aslında ümmete rahmettir. Hz. Evet. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyurduğu gibi. Çünkü bu e, fer'i meselelerdedir. usulî konuda değil. Evet. Yani itikada yansıyan bir meselede değil. Tamamıyla amele yansıyan bir meseledir ki bunun da birçok noktada rahmet olduğunu görmekteyiz, evet. müşahede etmekteyiz. E, bu e, ümmetin tefrikaya düşmesine değil, aksine ittifakına sebeptir. Evet. Yani bu bu İslam hukukunun bir nevi zenginliliğidir. Ee, zengin olduğunu ifade etmektedir ki özellikle e, muamele konularında e, masur olan e, günümüzdeki bir takım e, ticari meselelerde e, bir mezhep değil farklı mezhebin görüşleriyle e, çıkış bulunduğunu da bilmekteyiz da ne kadar rahmet olduğunu en azından günümüzde de daha bariz. Yani en azından bu bilgilerle, bu ilimle iştigal edenler, kişiler bunu daha fazlasıyla görüyor. Evet. Diğer taraftan da işte ibadetle alakalı bu tartışmalarda da zaten herkesin bulunmuş olduğu bir coğrafi yapıdan kaynaklanan bir bilgisi vardır. O doğrultuda hareket ediyor. Bazı zaruret durumlarında farklı bir mezhebin taklidi de mümkündür. Yeter ki telfik olayı oluşmasın. Evet. Telfika düşmedikten sonra teşehi gayesi olmadık sonra e, Bu taklit de mümkün olacaktır şartlarına riayet etmek kaydıyla. E, bu da yine ümmet için bir rahmet olduğu ortaya çıkmış olacaktır. Önemli olan itikadi noktada evet. herhangi bir karışıklığa gitmemek. Bir diğer başka sorumuz hocam. Abdest veya gusül aldıktan sonra saç veya sakalını kesen kişi bir daha bu bölgeleri kalması gerekir mi? Bir de gusül alırken sakal ve sakal diplerinin ıslanması farz mıdır? Normal abdest alırken sakal diplerini yıkanması gerekir mi? Üzerine suyun değmesi yeterli midir? Şimdi şöyle ifade edelim. İsterseniz direkt birinci sualden cevap Olur. vermeye gayret Hı. edelim. Kardeşimiz sormuş. Abdest alan bir kimse başına mes verse, yüzünü yıkasa, daha sonradan saçını tıraş etse veya sakalını tıraş etse. Tabii tıraş etmesi doğrudur değildir. Bu bir bahsi diğer. Hı. Ee, bu durumda bu kişinin bir daha abdestini veya gusülünü yenilemesi gerekir mi, gerekmez mi? Ee, Hanefi mezhebinin temel kaynaklarından olan Kitabul Asıl, ee, İmam Muhammed'in e, eseri, Zahir Rivayenin e, bir numaralı kitabı. Orada bu konu ele alınmış, açık ve net bir şekilde başa mesle alakalı ee, bir insanın abdest aldıktan sonra saçını tıraş etse bir daha bu kişinin abdestini yenilemesine gerek yoktur. ifadesi net bir şekilde vardır. Hı hı. Peki sakal konusunda da bunu böyle mi diyeceğiz? Sakal konusunda da mezhepteki görüş bu yöndedir. Yani bir insan abdestini aldıktan sonra, yüzünü yıkadıktan sonra sakallı bir şekilde daha sonradan sakalları bir şekilde kesilecek olsa bile abdestini bu bozmaz. Hı hı. Ancak bu noktada farklı rivayetler de vardır. Özellikle sakalı sık olan kişiler için. Onun sebebi de şudur, ee, biliyorsunuz biraz önce de ifade ettik ya abdeste farz olan, yıkanması farz olan uzuvlar vardır. Mes farz olan uzuv vardır. Yıkanması farz olan uzuvlar yüzdür, eldir bir de ayaktır. Evet. Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde bunu ifade ediyor. Ancak yüzün miktarı ile alakalı, yani yüz ne kadar bir yer yüzdür, ee, bu noktada yani vechin delaleti noktasında, bazı tanım olarak farklılıklar olabiliyor. Bu tanımda da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş, işte yüz dediğimiz zaman enlemesine, saç bitiminden çene altına kadar olan bir bölüm hmm. boylamasına en olarak da iki kulak yumuşağındaki olan bölge yüzdür. İşte favoriler dahil midir değil midir tartışmalı olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre dahildir. Hmm. Peki bu noktada sakalı sık olan kimse için durum nedir? Hı. Burada da deniyor ki sakalı sık olan kimse için suyu sakalın altına ulaştırması farz değildir abdeste. Ee, Muvacihe yani bakıldığı zaman gözüken bölüm ki derisine bitişik olan, derisiyle cildine yapışık olan sakalının yüzeyini yıkamak zorundadır. Hı. Ama sakalı seyrekse bu kardeşimizin o zaman diplerine suyu ulaştırmakta farz olacaktır. Hmm. Ama sıksa altına suyun ulaştırmasında meşakkat varsa veya e, dibi gözükmüyorsa e, bu kimse e, yüzünü yani yüzeysel olarak sakalını yıkar, suyu altına ulaştırma mecburiyeti abdest babında gerekli değildir. Bazen kaşlarda da oluyor mesela. Çok Kaş, ama. bıyık bunlar evet. da bu kabildendir. Hmm. Yani bıyığı çok sık olan kimse içinde de e, bıyığın alt tarafını yıkamak abdestle farz değil. İşte kaşı çok sık olan bir kimsenin de kaşının dip taraflarına suyunu ulaştırmak farz değildir. Bu vacihe yüzünü yüzeysel olarak yıkar ve bu şekilde abdestin farzını yerine getirmiş olur. Normal abdest normal değil. Ama usul böyle değildir. Evet. Usul çünkü e, umuru mükerrere değildir. Yani çok sıklıkla yapılan bir işlem olmadığı hmm. için e, orada bir zorluk diye bir şeyden bahsedilmez. Dolayısıyla gusül abdesinde sakal sık dahi olsa suyun dibine ulaştırılması, bıyık sık dahi olsa dibine ulaştırılması, kaş sık dahi olsa dibine ulaştırılması gerekecektir. Evet. Dolayısıyla gusül babında sonradan bunların tıraş edilmesi bir şey değiştirmez. Evet. Ama abdeste biraz önceki bahsettiğimiz bu gerekçe yani sık olan sakalın üstünü yıkayacaksın. Oysa sakalı olmasa keyfiyet değişmiştir. Altını yıkamak Altın, gerekiyor. Evet. Bu ta, yani farklılıktan dolayı bazı rivayetlerde sakalı veya bıyığını e, kişi kestikten sonra bir daha yıkamasının gerekli olduğu ifadeler vardır. Hmm. Ama bu noktada da yine tercih edilen Hanefi mezhebinde görüş e, yıkamasının farz olmamasıdır. Ama ihtiyaç dediğinde bunu yapmakta da bir mahsur lazım gelmez. Yani evet. ihtiyaden yıkamak ama başın e, mes edilmesinde böyle bir tartışma yoktur. Çünkü saçı çok olanda, saçı hiç olmayan da mes başadır. Hı. Saça değildir. Evet. Dolayısıyla burada bir keyfiyette bir değişiklik yoktur. Hı. Buna da dikkat etmek gerekir. Yani netice toparlayacak olursak e, usul babında hem de iki soruya da aynı anda Cem evet. vermiş oluyoruz. Sık sakal, sık bıyık veya sık saç dahi olsa diplerine suyun ulaştırılması farzdır. Ama e, abdest babında ise e, sık bıyığı veya sık sakalı kaşı olan bir kimsenin dibine suyu ulaştırması farz değildir. E, yüzeysel olarak onu yıkar yani derisine bitişik olan bölgeleri ıslatır. E, sonra sakalını hilaller tabi bu da ayrı bir sünnet. Evet. Bunun haricinde daha sonradan kesilecek olsa bile abdestten sonra bu kişinin abdesti iade etmesi tercih edilen görüşe göre şart değildir. Evet hocam. Şeyi de söyleyelim hocam? E, gusül abdesti olmadan mesela cünüp olan bir kimse o anda tıraş olması veya tırnak kesmesi... Bunlar doğru mudur? Evet, bunlar doğru olmadığını daha önceden Hı -hı. de yine ifade evet. etmiştik. Yani e, Çünkü her bir bölgesinde cenabetlilik söz konusu olduğu evet. için e, kişi o haldeyken e, bunları yapmaması, e, yani temizlik mahiyetinde Hı -hı. vücudundan bu gibi parçalarının kopartılmaması, gerekecektir. Böyle yapılması kitaplarımızda tavsiye niteliğinde ifade edilmiştir. Evet hocam. Bu soruyla kısa bir araya gideceğiz inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden sizler de bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi al programımıza devam ediyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Vekil olarak bazen alışveriş yapıyorum ancak karşımdaki kişiye vekil olduğumu söylemiyorum. Bunu söylemem şart mıdır? Alışveriş gibi bir muamelede akdin hukuku vardır. Akde tahallük eden bir takım haklar vardır. Söz gelimi ben size bir malı sattığım zaman bir bedel karşılığında o malı size teslim etmem. Bana gereklidir. İşte bedelini, satın bedelini de sizin bana teslim etmeniz gereklidir. Peki bu hukuk, bu haklar kime racidir? Bu noktada kaynaklarımıza baktığımız zaman şöyle bir kaideden bahsedilir. hukuku lakit yercüyle l'akit. Akdin hukuka, akdin sorumluluğu akdi yapan taraflara döner. Mal sahibine veya para sahibine değil. Yani ben sizin vekiliniz olarak size ait olan bir malı bir başkasına sattığım zaman müşteri onu benle muhatap kabul eder. Yani malın teslimi ile alakalı veya malla alakalı herhangi bir sıkıntı veya alışverişle alakalı bir sıkıntı muhatap beni kabul eder, beni bilir ve evet. beni mesul tutacaktır. Sizle hiçbir bağlantısı, hiçbir alakası yoktur. Bu sebeple meseleye baktığımızda e, gerek ba'i tarafından yani satıcı tarafından vekil olsun gerek alıcı tarafından kişi vekil olsun bu vekaletini dillendirme zorunda değildir. Yani ben bu alışverişi filanı vekalet yoluyla yapıyorum filancı namını alıyorum veya filancı namını satıyorum şeklinde açık ve net bir şekilde bunu dillendirme mecburiyeti yoktur. Evet. Ve herkildi dillendirse bile karşı taraf mesul olarak yine o kişiyi tanıyacaktır. Çünkü akdi yapan odur. Karşısındaki muhatap odur. Diğer kişi değildir. Evet. Vekil ile Resul arasında fark vardır vekil e, irade taşır rasul ise söz taşır hmm. e, yani rasulde herhangi bir sorumluluk söz konusu değildir hani elçiye zeval olmaz ifadesi hmm. de bu bağlamdadır yani elçi ki rasuldür e, sadece gelir birinin sözünü size taşır bir nevi pusula gibi bir mektup gibi düşünün veya işte e, elektronik ortamda bir mesaj gibi veya telefondan bir mesaj göndermek gibi herhangi bir sorumluluğu yoktur ama vekil öyle değildir. Vekil sorumluluk üstlenir. Çünkü siz birini vekil tayin ettiğiniz zaman gerek alışverişe vekalet olsun, gerek başka bir takım e, meselelere vekalet olsun. O orada sizin yerinize kaimdir. Hmm. Ve onun vereceği karar, onun söyleyeceği söz sizin sözünüz. Ona dair söylenen söz de size dair olan bir söz hmm. olacaktır. Sizin aleyhinize veya lehinize. E, bu sebepten dolayı vekilin vekâletliliğini ifade etme mecburiyeti yoktur. Ancak bazı alışverişler vardır ki veya alışveriş demeyeyim de bazı tasarruflar vardır ki orada kişinin özellikle vekaletini dillendirme mecburiyeti vardır. Hmm. Aksi takdirde o akit kendisine tahallük eder. Nedir bu? Nikah akdi bunlardan bir tanesidir. Çünkü nikah akdinde gerek erkek tarafın vekili gerek kız tarafın vekili her ne kadar vekil tabiri kullanılsa da aslında bunlar rasuldür, elçidir taraflar, evlenen taraf erkek ve kızdır. Vekiller değildir. Dolayısıyla burada işte erkek tarafının vekili geldiği zaman işte ben vekilim olan filancı kişi sizinle evlendirdim. Veya vekilim olan falancı kızı size eş olarak verdim şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde burada kendisine nispet edilirse bu vakit kendisine dönecektir. Tabii. Çünkü nikah babında dediğimiz gibi vekil, Resul manasındadır. Hatta bundan dolayı mesela şöyle bir e, fıkhi bir mesele vardır. E, bir kimse alışverişin hem alıcı hem satıcı tarafını üstlenemez. Hmm. Yani diyelim ki siz bana vekalet verdiniz e, işte şu elinizdeki bilgisayarı satma konusunda e, ben de başkası da bana vekalet verdi bana işte uygun bir bilgisayar al diye hmm. e, ben kendi kendime vekilim olduğum filancının şu bilgisayarını yine vekilim olduğum falancıya şu kadar paha ile sattım desem böyle bir alışveriş geçerli olmaz. Hmm. Onu sizle yüzleştiririm, sizden alır. Hmm. Veya sizin namınıza ona satarım. Yani tek taraflı vekil olur. Çünkü vekalet dediğimiz gibi irade taşır, bir bünyede iki irade hmm. aynı anda bulunmaz. Ama nikah babı böyle değildir. Yani bir erkek işte size vekalet verse beni uygun bir bayanla evlendir diye. Bir bayan da size vekalet verse uygun. Gerçi böyle bir vekalet olmaz da diyelim ki müşahhas tanınıyor. İşte filanca e, bayanla evlendirme konusunda sana yetki verdim. O bayan da diyor ki filanca erkekle evlendirme konusunda size yetki verdim. Siz iki taraftan vekalet olarak iki tane şahidin huzurunda e, damat adayı ve gelin adayı bulunmadan vekilim olduğum falanca kızı yine vekilim olduğum falanca erkekle şu kadar mehirle evlendirdim deseniz bu nikah geçerlidir. Evet. Yani bir insan nikah babında her iki tarafı üstlenebiliyorken evet. alışveriş babında bir kimse tercih edilen görüşe göre alışverişin iki tarafını üstlenemiyor. Evet. Dediğimiz gerekçe birinde vekalet vardır birinde ise her ne kadar vekalet tabiri kullanılsa da orada aktin sorumluluğu nikahta kız ve erkeğe döner. Evet. Akdi yapan kişiye dönmez. Yani siz e, vekalet yoluyla bir kızı bir erkekle evlendirdiğiniz zaman e, işte veya da bir erkeğin vekili olarak bir kızla bunu e, nikahladığınız zaman kız mehir alacağını sizden isteyemez. Kocasından Kocası. istemek zorundadır. Evet. Yani o sorumluluk ona dönecektir, hmm. size dönmeyecektir. Ama bir adam size bir malı sattığı zaman her ne kadar siz onu bir başkasının namını alsanız da parasını sizden ister. Hmm. O başkasını tanımayacaktır. Bu farktan dolayı evet. e, alışverişte vekil olan bir kimsenin ben filancının vekiliyim diye dillendirme mecburiyeti yoktur. Bunu söylemese de akit sahi olacaktır ve vekaletin işlevini yerine getirmiş olacaktır. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam biz toplum olarak şafi mezhebindeyiz. Cuma namazının farzını kılıyoruz cemaatle sonra bize cemaat olarak tekrar öğle namazının farzını kıldırıyorlar. Bir vakitte iki farz kılmış oluyoruz. Bu böyle mi yoksa başka yolu var mıdır? Şimdi cuma namazının sahih olabilmesi için belli başlı şartlar vardır ki bu şartlar e, mezhepler arasında farklı şekilde de ifade edilebiliyor. E, bu noktada e, teattüdül cema dediğimiz yani bir şehirde birden fazla cuma kılınması hı hı. E, bu nokta tartışmalı bir noktadır. Şafi mezhebinde ki sual soran kardeşimizin de ifade ettiği üzere hakikaten doğuda bu şekilde yapılıyor. Evet. Yani şafilerin ağırlıkta olmuş olduğu bölgelerde cuma namazı kılınıyor. Hemen ardından kamet getirilerek öğle namazının farzı kılınıyor. Evet. Niçin böyle bir işlem yapıyorlar? Bir nevi ihtiyat olarak. Evet. Çünkü şafi mezhebine göre taatüdül cema yani bir memlekette birden fazla yerde cuma kılınıyor ise bu ancak şu şekilde caiz olabilir. İhtiyaç varsa, yani buradaki cami tamamıyla doldu, ikinci camiye geçildi. İkinci cami tamamıyla doldu, üçüncü camiye geçildi. Ama eğer bu camiler tamamıyla dolmadan ikinci veya üçüncü camiye geçilmiş ise, bu noktada ilk cumayı kılanın cuması sahi olur, geri kalanların cuması sahi olmayacak. İçtihadi bir mesele. Şahfıkkında bu, bu şekilde ifade edilmiş. İşte bu kargaşayı önleyebilme adına, Şafi mezhebinde mensup olan kardeşlerimiz Cuma namazını kıldıktan sonra farklı yerlerde de kılınacağından dolayı ki cemaat doldu mu dolmadı mı bunu da bilmediklerinden dolayı ihtiyas adetinde zimmetlerinde olması muhtemel olan öğle namazını da kılıyorlar. Peki aynı anda bunda da cemaat yapılıyor. Bunda bir sıkıntı olur mu? Şafii mezhebine göre kişi Aynı namazı ikinci kez cemaatte kılmasında herhangi bir mahsur lazım gelmez. Aksine bu sünnettir. Yani diyelim ki kişi öğle namazını kıldı. Sonra baktı ki camiye girdi. Orada cemaatle öğle namazını kılıyorlar. Bir daha o cemaate katılması mutlak manada şafi fıkhına göre sünnettir. Bu hangi namaz olursa olsun. Hanefi mezhebine göre ikinci kılacağı namaz nafile olacağı için nafile de aranan şartlar aranır. İşte vaktin kerahat vakti olmaması, namazın nafile heyetiyle kılınması mümkün olması, yani akşam namazı olmaması gibi bu şartlar aranır. Ama şafi fıkhında böyle bir şart aranmaz. Mutlak anlamda bir namaz ikinci kez cemaate mutlal oluyorsa kişinin o cemaate katılması e, sünnettir. Ee, tabi eda olarak birinci namazdır asıl olan ikincisi ise nafiledir Hı. Cuma namazında da bu sıkıntı bu şüphe olduğundan dolayı şafi kardeşlerimiz genel olarak Cuma namazını kıldıktan sonra vaktin namazını da müferedden değil de cemaat Hı. halinde kılıyorlar ee, bunda herhangi bir fıkıh olarak bir problem söz konusu değildir ama bunu tabi yani dediğimiz gibi tamamiyle birbirlerinden ayırmayı gerektiren bir durum gibi de anlamamız gerekir yani o böyle böyle bu işlihâdi bir meseledir ee, Fıkha hâlûk eden bir meseledir. İmamlar arasındaki görüş farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Ee, ama bu birlikteliğe manevi bir durum değildir. Evet. Bu cuma yaşadığımız bir olaydı. Ee, mesela Şafii mezhebinin olan kardeşimiz İmam Efendi selam verdikten sonra e, diğer selama geçerken onlar sağ tarafa selam veriyorlar. E, mesela bunu bazı bilmeyen kardeşlerim şey diyor. Kardeşim seninle benim aramda niye böyle bir farklılık oluşturuyorsun? Sen de bizimle beraber selam versene gibi söyleyen kardeşlerimiz var. Yani bu biraz cehaletten kaynaklanıyor. Çünkü aynı tartışma Hanefi mezhebi içinde de vardır. Evet. Yani evla olan imamla aynı anda mı selam verelim yoksa imam sağ selam hmm. verdikten sonra bekleyelim? sola selam verirken mi selam verelim? Bu tartışma yani hukuksal anlamda bu görüş farklı Hanefi mezhebinde de vardır. Evet. Yani bunu çok böyle çok yani usulü bir mesele gibi görerek bu aramızdaki bir farktır şeklinde bunu ortaya koymak doğru bir şey değil. İşte hadi bir meseledir. Evet. Görüş Farklılıkları olabilir. Yani bu gibi maalesef farklılıkların oluşması bizi birleştirmesi gerekirken e, avam tabaka, ilmi seviyesi olmayan kişilerin kendi aralarında sıkıntılara sebebiyet veriyor. E, Mehmet Savaş Hoca Rabbim selamet versin. Allah şifa versin bu arada. Ona da dua etmiş olalım. Çünkü bir ameliyat geçirdi. E, rahatsız hastanede yatıyor. Geçenlerde kendisini ziyaret ettik. E, dersteyken şöyle bir mesele anlatmıştı. Diyor işte Suriye'de e, okuduğu yıllarda Emevi Camisi'ndeki Rabbim bu vesileyle orayı da tekrardan İslam'a e, versin. Müslümanların eline geçmesini nasip etsin. Amin, Oradaki kanın durmasını tez zamanda Rabbim nasip etsin. Amin. Ee, orada diyor bir adam içeri girdi diyor namaz kılıyor diyor tabi Şafii mezhebine mensup olduğundan dolayı da e, intikal tekbirlerinde ellerini kaldırıyor. Oradaki bir grupta diyor ki bakıyorlar namaz kılıyor ama bildikleri bir şekilde namaz kılmıyor. Ee, gitmişler onu uyarmışlar düzgün namaz kıl böyle namaz kılınmaz. Adam garip kendince düzgün namaz kılıyor tekrardan aynı şekilde namazına devam ediyor. Bu sefer bakıyorlar yine el kol hareketleri yapıyor. Gidiyorlar yani düzgün, <gülüyor> e, affedersiniz adam gibi namaz kılacaksan kıl yoksa git buradan. <gülüyor> adam yine anlayamıyor niye bunlar bana böyle tepki davranıyor. Adam namazını bu şekilde kılınca diyor bu sefer ya paşa adamı tutlar atlar dışarı diyor. O diyor ya ben şafiğim diyor onlar da diyor ben de sizi Müslüman zannetmiştim diyor. <gülüyor> yani bunlar dediğimiz gibi cehaletten evet. kaynaklanan durumlardır. Maalesef. Bunlara mahal vermememiz gerekir. Amelik noktada mezheplerin varlığı dediğimiz gibi bu bir rahmettir. Bizim ittifakımıza bir rahmettir, dediğimize bir rahmettir. Bizim zenginliğimizdir. İslam hukukunun, fıkhının zenginliğidir. Bunu birbirimizden farklı görmemizi gerektiren bir durum değil. Yeter ki itikatta farklılık olmasın. Evet, işte bu itikadi farklılıkları oluşturan, özellikle İslam'a zarar vermek isteyen kişilerin yapmış oldukları belki bir anlamda... Bu mezheplerimize zarar veriyor. Tabii Onlara ki. da dikkat etmek lazım, ee, öğrenmek lazım. Bir başka sorumuz hocam. Ee, hocam benim doğuştan bir elimde altı parmağım var. Ancak bu parmak diğer hakiki parmaklar gibi değil, daha küçük. Sorum şudur. Abdest ve gusülde bu fazla olan uzvu da yıkamam gerekir mi? İbn-i Rahimehullah Rahimullah El Bahru Raik isimli eserinde bu konuya temas ediyor. Ee, tabi önce iki başlıkta el alıyor. Abdest ve gusül. Ee, şüphesiz gusülde e, insan vücudunun tamamı tek uzuv kabul edildiğinden dolayı e, ne varsa hepsinin yıkanması farzdır. Hı. Abdestte ise e, yine konuyu ikiye ayırıyor. Diyor ki eğer bu zahit olan uzuv, fazla olan uzuv, e, el gibi yani beş parmaktan bir tanesi yani altıncı bir parmak gibi bir uzuvda bulunan e, bir fazlalık ise o uzuv abdesti yıkanması farz olduğu için orada altıncı parmakta varsa onun da yıkanması farz olacaktır. Ama işte e, koldan kol gibi yani omuzdan ayrılan ikinci bir kol gibi ise e, bu durumda şöyle bir ayrıma gidiliyor. E, bu asıl kol hangisi, asıl uzuv hangisi tam olan asıl uzuvdur, tam olmayan ise e, sonradan oluşan zayit olan uzuvdur. Ee, eğer o zayit olan uzuv e, asıl olan uzuv kadar veya daha düşükse, kısa ise asıl uzuvla beraber orada yıkanacaktır. Ama daha uzunsa asıl uzuv yıkanır. Asıl uzuvun mesabesinde olan miktarda yıkanır ve teki tarafının yıkanması ise müstahaptır, Farz değildir şeklinde e, ifadeye yer verilmiştir. Evet. el bahru Raik e, kitabında bunu görmemiz mümkündür. Bu kardeşimiz de zaten ifadesi altıncı parmaktan bahsediyor. Yani bir elde bulunan zahid bir parmak ki bir el tek bir uzuv olacağı için gerek abdest olsun, gerek usül olsun bunun yıkanması zaten farz olacak. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da İngiltere'nin Londra şehrinde yaşıyorum. Burada ezandan mahrumuz. Civarda mescit var ancak ezan sesi duymuyoruz. Kadın olarak farz namazlarımı ve kaza namazlarımı kılarken ezan okumam ve kamet getirmem gerekir mi? Kitaplarımızda namaz heyetinden bahsederken namazın farzları olsun, vacipleri olsun, sünnetleri olsun kadınlar ile erkekler arasındaki farklılıklara yer verilmiş hmm. ve madde madde bunlar beyan edilmiştir. Bu farklardan bir tanesi de bu bahse konu olan ezan ve kamet meselesidir. Evet. Yani ezan ve kamet erkekler için sünnet ama bayanlar için sünnet değildir. Değil. Dolayısıyla bayan namaz kılarken ister ezan sesini duymuş olsun ister duymamış olsun bu kişi için ezan okunması veyahut da kamet getirilmesine dair bir sünnetlilik söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kardeşimizin yaşamış olduğu yerle alakalı değil. Varsayalım İslami bir coğrafyada bulunsa, ezan seslerini dinlemiş olsa da veya tam tersi dinlememiş, duymamış olsa da yine bunun ezan okunması veya kamet getirilmesi bayanlar için sünnet değildir. Bu sünnet erkeklere mahsustur. Evet hocam. Başka bir sorumuz da, burada borçluya zekat olarak para verilip sonra alacağımız e, olarak geri alabilirsiniz şeklinde bir soruya cevap değildi. Buna istinaden sorularım olacak. Birincisi, zekatı borçluya verdiniz fakat o size borcuna istinaden geri vermedi. Bu konuya çare olarak, üçüncü bir şahsa, bu benim zekatımdır deyip ona versem, sonra falan kişinin bana bu kadar borcu var, onu bana öder misin desem, o da kabul edip bana ödese ben zekatımı vermiş olur muyum? Borçlu da borcundan kurtulmuş olur mu? Evet. Yine e, defalarca ifade ettiğimiz bir mesele e, zekatta temlik şartı vardır. Hı -hı. E, yani karşı tarafa onu mülk olarak vermek gerekir. Hı -hı. E, i̇skat alacağı düşürmek, ibaha ise kişiye ikramda bulunarak buyurun şu yemekten yeme, demek gibi, ye demek gibi. Bu iki şekilde zekatı vermek mümkün değildir. Zekatta illa temlik, temlik dediğimizde karşı tarafı o nesnenin mülk olarak verilmesi. Dolayısıyla kişinin alacağını zekatıma sayıyorum diyerek düşürmesi bu zekat e, vücubunun farziyetini yerine getirmiş anlamına gelmez. Peki burada ne yapabilir, nasıl bir yol izleyebilir? E, burada şu yolu izleyebilir, kişi bizatihi ona o miktar zekat verir. Yani temlik eder, mülk olarak karşı tarafa verir ve o kişi onu zekat olarak aldıktan sonra ki onu bilmesi de şart değildir, sonra o parayla borcunu öder. Gerek bu kişi olan borcu, gerek başkasına ait olan borcu ne varsa onları ödeyebilir bu bu şekilde olmasında bir mani olmaz. Hattı zatında e, borçlu olan bir kimseye de yardım etmiş oluruz. Tabi gerçekten zekata elverişli kişiyse yani zekat alabilecek bir durumdaysa. Bir de bunda şunu da göz ardı etmemek gerekir. Yani ben normalde bu kişiye zekat vermezdim ama alacağımı kurtarabilme adına bunu yapıyorum. Bu belki hukuksal anlamda zekat vücubiyetini düşürmede bir sıkıntı olmasa da e, niyette sıkıntı olacağından dolayı böyle yapmak da hoş bir şey değildir. Bunu da al. E, çizmek gerekir. Ama gerçekten bu adam e, muhtaç bir adamdır. Buna zekat verilmelidir, düşmüştür, muhtaçtır, borçludur e, ve ben alacağımı da silemiyorum. Yani o kadar maddi bir imkana da sahip değilim. Bunu zekatıma mahsuben yapayım. O da dediğimiz gibi o miktar zekat verirsin veya o kişi bir şekilde size borcunu öder, aldıktan sonra o parayı ona tekrardan zekat yoluyla verebilirsiniz. Peki kardeşimiz diyor ki ben ona zekat verdiğim zaman bana borcunu ödemeyecek yine. Evet. Ee, bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim? Ee, tabii normalde borçlu olan bir kimse ödeme imkanı halde, olduğu halde ödemiyorsa bu matil yapmıştır, zulmetmiştir. Maklül ganiyü zulmün buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani borcunu ödeme imkanı olduğu halde ödemeyen kimse zalimdir, zulmetmiştir. Dolayısıyla bu zulüm bertaraf edilmelidir. Karşı tarafa zarar vermeden, zulmetmeden bertaraf edilmelidir. Buna göre kaynaklarımızda geçer. Bir kimsenin bir başkasından alacağı olsa ve o alacağını da karşı taraf vermiyorsa ve o alacağı cinsinden bir malına da kişi muttali olsa onu alma hakkına sahiptir. Karşı taraf zulmettiğinden dolayı ama o ona muhtaçtır. Ee, sen onu aldığın zaman onun aslı ihtiyacı yok olacaksa bunu almaya hakkın olmaz. Evet. Bu e, başka bir mesele. Ama yok biliyorsun ki buna muhtaç değil. Verme imkanı varken vermiyor. Başka bir takım nedenlerden dolayı ve siz o alacak cinsinden bir parasına da kişinin muttalı olduysanız alacağınıza mahsuben bunu almanız da e, fıkhen herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. E, İslam hukuku açısından, İslam fıkhı açısından. E, dolayısıyla buradaki kardeşimiz karşı tarafa bu meblayı zekat olarak verdikten sonra senin şu anda bana vermen gereken zekat var diyerek orada o alacağını bir şekilde ondan alma hakkına sahiptir. Karşı hmm. tarafa e, zulmetmeden zarar vermemek kaydıyla tabii. Evet. bunu da her defasında altını çizmek gerekecektir. O yüzden ben hmm. vermiyorum deme hakkına sahip değil. Ama diğer taraftan açtır, susuzdur, bakmakla mükellef olduğu birileri vardır, senin verdiğin değil borç ödemesini, asli ihtiyacını gidermiyorsa hmm. ondan da ben yine illa alacağımı istiyorum şeklinde bir e, yol izlemek de belki doğru olmaz. O çünkü bir, e, yani sadece sen alacağını kurtarma peşindesin. Hmm. Zekatın Aslındaki manası fakirlere ihtiyacını giderme prensibi ve ruhu olmayacağı için böyle bir eylemde bulunmakta elbette zekat veren kimse için yakışıklı bir iş olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da namazda tahiyyatta şehadet getirirken işaret parmağını kaldırmak konusunda ne diyorsunuz? Bir de bazen cemaatle namaz kılıyoruz pek bilgimiz yok ama cemaatte aynı olduğu için imamlar geçiyorum. Nasıl niyet etmemiz gerekiyor imam olmak için? eşimle cemaat olurken farklı niyet etmek gerekiyor mu diye onu da eklemişler. İki soru sormuş. Evet. Birincisi Biri şehadette parmağı. işaret parmağının kaldırılması. Bu noktada hadis-i şerif vardır. i̇mam Malik'in muvattağında i̇mam Muhammed harekli olan rivayetlere de baktığımız zaman Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şehadette parmağının kaldırdığı ifade ediliyor. Hı hı. Ve i̇mam Muhammed bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra i̇mam Malik'ten biz de peygamberin yaptığı gibi yaparız bunu da kullanıyor. Yani bu şu demektir. Hanefi mezhebine göre de e, parmağı kaldırmak sünnettir. Peygamber evet. aleyhissalatü vesselam bunu yapmıştır. E, bazı e, Hanefi kaynaklarında, işte zahir rivayet kitaplarında bu yoktur. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde sünnet değildir şeklindeki yorumların hata olduğu aşikardır. Çünkü İmam Muhammed ki e, mezhebin bize nakleden bir imamdır. Evet. Ee, ve onun muvattağı da zahir rivayet kitaplarından sayılır. Her ne kadar belki e, zahir rivayet kitapları sayılırken e, muvattadan bahsedilmese de e, konum itibarlı hadis-i şerif kitabı olduğundan dolayıdır. Ama e, rivayetin kuvvetliliği açısından ki zahir rivayet denmesi bu rivayetlerin İmam Muhammed'e nispetinde kesinlik olduğundan dolayı veya kuvvetlilik olduğundan dolayıdır ki muvattanın da İmam Muhammed'in e nispetindeki aynı derece kuvvetlilik hatta daha fazla bir kuvvet olduğu için oradaki ifadelerde zahir rivayeni telindedir. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre de bu sünnettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Sadece şekliyle alakalı bazı farklılıklar vardır. İşte parmak nasıl kaldırılacak, parmağı, diğer üç parmak nasıl bir, dört parmak nasıl bir hal alacak, parmağı indirdikten sonra elimizi açacak mıyız yoksa eski hale devam mı edecek? Hı -hı. Bu noktada farklı görüşler olsa da genelde tercih edilen görüş, işte şehadete gelindiği zaman üç parmağı yumarak şehadet parmağını kaldıracağız. Yani eşhedüen la ilahe illallah derken de elimizi Hı -hı. açıp tekrardan namazımızı kaldığımız yerden, yani şahadetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bu şekilde yapılması sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Sahih hadis heriflerde Hı -hı. dillendirilmiştir. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda imam olan bir kimsenin imam olma niyetinde bulunması şart mıdır? Hı -hı. Normalde bir cemaatin bir imama iktidasında iktida niyeti şarttır. Ama bir imamın imamlılığında ise imamlık niyeti şart değildir. Buna bir misal vermek gerekirse, diyelim ki vakit içinde siz şu anda vakti olan bir namazı müferiden kılıyorsunuz. Evet. Ben de biliyorum ki siz farzı kılıyorsunuz. Geldim arkadan ben size uydum. Ve sizin benim uyacağımdan haberiniz olmadığı için imamlığa da niyet etmediniz. Hı hı. Bu iktidada herhangi bir mani yoktur. Bu namaz sahih Kesinlikle. olacaktır. Ancak arkasındaki cemaat bayan ise, bu durumda imamın imamlık niyeti yani o bayanlara niyet etmesi lazım olacaktır. Evet. O yüzden bunu şunun için söylüyorum. Evet imamın imamlık niyeti şart değildir ama evde işte ailemle beraber hanımla beraber veya kızlarımla beraber kılacağım. Yani arkasında bir şekilde bayan cemaat olacaksa bu durumda kişinin e, onlara niyet da niyet gerekiyor. etmesi. Evet. Bana uyanların imamıyım derse Hı -hı. genel bir e, evet. niyet olur ki arkasında erkek duysa, bayan Hı -hı. duysa e, çünkü bazı camilerde bayanlar tarafı bilinmeyebiliyor. Yani arkada evet. oluyor. Orada biri var mı yok mu? imam Efendi bunlar haberdar da değildir. Hı -hı. Özellikle böyle camilerde imam yapanın bu konuda hassas davranması. Arkamda kim varsa bayan erkek hepsine imamla niyet ettim şeklinde kalben bu niyetin bulunması. Tabii bunu dille telaffuz etmek de şart değildir. Çünkü asıl olan niyette kastül kalptir. Yani hmm. kalbin ona meyletmesi kastetmesidir. E, bu kastetiyle bu niyetle kişi e, iftah tekbir namazı giriyorsa arkasında kim ona uyuyorsa zaten hepsinin imamı olmuş olacaktır. Evet. Bir de hocam erkekle bayan namaz kılarken bayanların Erkeğin yanında ya da işte önünde olmaması gerektiğini evet. söylemiştik ya namazın sahili açısından. Ee, bazen şunu diyoruz, iki oda yan yana mesela kapılar açık. Bir bayan kardeşin bir tarafta kılıyor, erkek kardeşimiz bir tarafta kılıyor. Diyorlar ki burada mekan farklılığı vardır diyorlar. Burada herhangi bir sıkıntı olmaz diyorlar. Aynı eşitiz adama bir kapı var sadece arada. Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde muhazat meselesidir bu. Bir de saf tertip meselesi. Yani tertipte safın düzeni. İşte imamın arkasında erkek olacak, erkeklerin arkasında işte erkek çocuklar olacak vesaire bu şekilde tertip düzeninden bahsediliyor. Buna göre bir kadın erkekle aynı hizada aynı farz namazı kılıyorlarsa ve aynı imama uymuşlarsa bu durumda erkeğin namazı fasit olur. Çünkü bu e, muhazat meselesine riayet etmediğinden dolayı, tertip meselesine, e, yani saf tertibine riayet etmediğinden dolayı. E, ama buna mani olarak işte e, aralarında bir engel varsa, bir kişi varsa e, veyahut da işte onun arkasındaysa, bu gibi farklı alanlarda duruyorsa bu muhazat oluşmayacağından dolayı erkeğin namazı bozulur demeyiz. Hı hı. İşte birkaç madde var şart olarak söyleniyor bozulması için şu şu olacak. Hatta bunlardan bir tanesi e, lubab sahibi kuduri şerhinde aktarıyor. Erkek burada namazda durma dese de buna rağmen kadın durursa erkeğin namazın bozulmayacak. Çünkü o vazifesini yerine getirmiştir. Evet. Ee, ama böyle bir uyarımda bulunmadan kadınla aynı safta, e, saf tutması doğru değil. Tabi uyarımda bulunduktan sonra da saf tutması doğru değil. O ayrı bir konudur evet. ama yani namazı bozulur bozulmama meselesinde bazı farklılıklar vardır. O yüzden dediğinizde ayrı bir odada, ayrı bir yerde, ayrı bir mekanda ise erkekle aynı hizada durması erkeğin namazını bozmaz. Tabi imamın önüne geçmemek kaydıyla. Evet. İmamın önüne geçiyorsa zaten o kadının namazı olmaz. Evet. Veya o imamın önüne kim geçmişse o kişinin namazı olmaz. O imamla aynı mekanda olması veya farklı bir mekanda olması e, imamın önüne geçmeme kuralına mani değildir. Evet. Buna dikkat yani etmek Yani bir sünnet biri farz kılın da olsa mesela bir eşiyle eee Yan yana mesela kılabilir mi bir erkek? Bayağı? Şöyle söyleyeyim, namazın sıhhatına mani değil. değil Ama evet. e, tabii ki kadınların erkeklerle aynı safta, yani ne kadar mahrem de olsa veyahut da her ne kadar helali dahi olsa evet. yan yana namaz kılması uygun değildir. Evet. Bunu bir kere ifade edelim. Evet. Ama namazı mani midir? Namazı bozar mı? Namazı bozabilmesi için bir aynı farzı kılmaları ve aynı imama iktida etmeleri gerekir. Hı. Tamam. Dolayısıyla münferiden kılmada kadın bir erkeğin namazını bozmaz. Evet. Ama bu demek değildir ki yan yani yana evet namaz kılsın. Ya. Bu demek değildir. Evet hocam. Allah razı olsun. Bir soruyla da programımızın sona geldik. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Allahü Teala Hazretleri birlik beraberliğimizi daim eylesin. husus içinde bulunmuş olduğumuz şu zamanları en güzel bir şekilde geçirebilmeyi e, Rabbim nasip etsin. Şunu Hı. tavsiye etmek, şunu söylemek isterim. Hani e, Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor, size bir falsık haber getirdiği zaman e, araştırın. O falsığın vereceği haber doğrultusunda hareket etmeyin ki sonuç olarak pişman olacağınız birçok işlemleri yapabilirsiniz. E, sosyal medyanın artıları şüphesiz vardır ki biz bunu özellikle bu kalkışma diye tabir edilen ihtilal kalkışmasında faydasını gördük. Evet. Ama zararının da olduğu inkar edilemez ki özellikle bunu kullanan grupların bu noktada bazı haberlerin yayılması ve böylece Müslümanların birlikteliğine halel gelmesi gibi bazı çalışmalar var. Buna da olanak vermemek gerekir. Müslüman uyanık olmalı, akıllı olmalı, kime hizmet edip etmediğini anlamalı. Yani birey olarak sen zannedersin ki kendi davama hizmet ediyorum, oysa birilerine hizmet etmiş olabiliyorsun. Evet. İlim, amel, ihlas. Bu üç ayağı kaybetmemeli. i̇mam Rabbani'nin buyurduğu gibi şer-i şerif bu üç ayak ile kaimdir. Evet. İlim, amel, ihlas. Bunlardan bir tanesinin noksan olması şer-i şerifin olmaması demektir. Dinin olmaması demektir. E, i̇limsiz amel yok hükmündedir. Amelsiz ilim vebalden başka bir şey değildir. İhlas ise ki olmaması o yapılan amelin Allah için olmaması demektir ki kişi bundan dolayı hiçbir sevap alamayacaktır. Evet. Dolayısıyla ilimiz olacak, amelimizi ona göre yapacağız ve bu amelimizi Allah için yapacağız. Ee, eğer bilmiyorsak bilenle istişare edeceğiz, bilene soracağız. Bu konuda asla ağırlanmayacağız ve kime neyi sorduğumuzda veya kime neyi sormamız gerektiğini de iyi bilmemiz gerekir. Yani inşaatla alakalı bir meselemizi işte kömürcüye sormamız nasıl doğru değilse, e, dini konularda da kime neyi soracaksak, çünkü e, dini mesele dediğimiz zaman belki bir bütün gibi gözükse de kendi aralarında tahassüstür, farklı alanları vardır. Herkes her şeyi bilecek diye bir durum söz konusu değildir. Bu noktada dikkat etmek gerekir, hassas olmak gerekir. Birlikteliğimize haler getirecek durumlara asla düşmemek gerekir. İnşallah bu manada birbirimize dua edelim, gıyabi olarak dua edelim. Gece özellikle teheccüd vaktinde dua edelim. Farz ile kamet arası, yani sünnet ile kamet arasında ki bu arada yapılacak dualar kabuldür, makbuldür, birçok rivayette vardır. Bu zamanlarda dua edelim. Ki Efendi Hazretlerimizin buyurduğu bir e, ifade vardı. Bir tarihte Arafat'ta kendisinden bir zatı işitmiş idik. E, kişi duasına ya Rahimin diye başlarsa, üç kere bu ifadeyi kullanarak dua ederse, Allahu Azimşan o duayı kabul etmemeye haya eder. Yani o dua illaki kabul olunur şeklinde bir ifadede bulunmuştu Efendi Hazretlerimiz. İnşallah dualarımızı da bu şekilde başlatalım. Kabul olacağını umarak dua edelim. Rabbim inşallah düzle tez zamanda ümmet olarak bizi çıkartır. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız İnşallah. Ee, yine haftaya sizlerden gelen sorularla e, İlmal programımıza birlikte olacağız. Sizlerle sorularınızı adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz. mevlaya emanet olun. Hoşçakalın.